ليس عن تأييد المدارس فيه، كما ينبغي للجنة والجيش فيه ولا لأي مسلمة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان أيمن الطيبين الصالحين. أما بعد فإن أيها الإخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله ve efselen seyyidi kadisi yedina Muhammedin ve aliye ve ve kullu musteskin ve kullu bid'atin dalal ve kullu dalal ve ve şü'ün وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِلَى اَرَادَ ve بَيْتٍ خَيْرًا اَدْخَلَ عَلَيْهِمْ بَعْبَ الْرُفْقِ وَإِنَّ الْرُفْقَ لَمْ يَكِلْ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَإِنَّ ve لَمْ يَكِلْ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ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 Efendimiz'in mübarek sözlerinden, hadis-i şeriflerinden bu demek size okumak, izah etmek, ikram etmek üzere derse başlamadan önce öylelâ Peygamber Efendimiz'e bizlerden bir hedinliği Kur'an'ıya olsun diyor. Söyle onun bütün mübarek âline, ashabına, etba'ına ve hasreten manevi inşaat Mekamı'nın lânişleri, Peygamber Efendimiz'in lânişleri olan uleman-i muhakkakî ve evliye Allah'ın mukavrâdîn sâdat-u veşâhutuluk-u aliyyemizi yuklenme hediye olsun diyor. Anıdık ve Sıddık ve Ali Mütteza ve Sahade-i Keram ve Teala Ali'nin Ejme'nin Hazeratından Şeyh'imiz Muhammed Sahidi Beşleri'ye kadar şu dünyadan gelmiş geçmiş geçmiş ne kadar Sadat-ı Beşayatürk'ü Ali'yemiz evliye Allah birşeyli kemillerimiz varsa Allah'ın unutulmanı hediye olsun diye bu değerli köçeden kahredilen şehitlerin, şehitlerin gazilerinin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye. Şünle hayır vesile sahiplerine bilhassa şu camiyi yaptıran, genişleten, teşkil eden, tamir eden değerli adamlara hediye olsun diye. Ve uzaktan yakından bu tersünün memuru koşarak gelen siz değerli kardeşlerimizin ahirete geçmiş olan bütün müslüman geçmişlerinin Aba-ı Ünnahat, Evinar-ı Ceddat, Abdullah-ı Uttu Al-mukat, Esra'an-ı hediye olsun diye. Biz yaşayan mümünler ve Rabbinin sevdiği kullar olalım. İki cihan saha etimizi diye ilk akteha iki insan okuyalım evde öyle başladım böyle şununun yeniymiş. Kırsa hazırlamışlar. Kafamızda da var. Yani çarşar da geliyor. Hepsi kır farsı söylüyor. Şimdi akmaya geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki: "Senler bahçelerini görmüyorsunuz ama Kimin o istifade edin. Meyrasından yiyin, sefalanın, cennet bahçeleri. Dolayısıyla, yani Ya Resulallah, muavebeyle yani cennet bahçesi ne demek? Dolayısıyla, değil bu meclisleri. yani böyle ayet okunan, hadis okunan, efendim, fıkıh meseleler konuşulan dini husustan anlatıldı. Yani burası, Efendim Çambizya'dan da, Engevyan'dan da, Boğaz kenarından da daha güzel, daha sağladık. Çünkü cemek bahçesi. Bunun için, mutlu, mücdeler olsun, ahiratı tercih edip, ahirat bahçelerine, cemek bahçelerine gelenlere Allah bu sevaplar gelsin. Okuduğumuz hadis-i şerif, haluk isimli hadis mecması, yani koleksiyon demek. Hadisleri toplayan kitap demek. Ee, toplayan da, yumuşanlığı Ahmet Siyahattın Efendimiz Hazretleri 10 kitabının 3. sayfasında. Bu arada böyle aklıma gelen şeyde de sizlerle kardeşlerimiz olduğumuz için aktarıyorum. Karşı yakada bir taşın kardeşimiz var. Demiş ki, gümüşhaneli kim, hocamızın gütle buluyorsa özellikler olsun demiş, bir söz vermiş böyle. Yani insan o mübarek alimin gütle buluşaması elinde bulunmamı demiş. Efendim, işte onunla ilgili çalışmalar yapmak istiyorlarmış. Onun da o güzel sözlerden aklıma geliverdi ki o zaman gümüşhaneli hazretleri için biz bir bir toplantı yaptık. Hançerhan'da bir toplantı yaptık. Herkesi çağırdık. Bakanlar bile geldiler, milletvekilleri geldiler, tüm işhanelerden herkesi çağırdık. Efendim. Evet, güzel şeyler konuştuk. Hatta. Çalışmaları bundan sonra kim takip etsin, kime bağlanma ve kurma vazifesi verirsin dedik. Birkaf hoca seçildi. Yani Gümüşhaneli hocamızla ilgili çalışmaları yürüteceğiz diyor. Fakat işte Gümüşhaneli hocamız için düşünüyoruz ki Gümüşhaneli bir Tüm dünya yani kurum kurum, cami kutupları bir şeyler yapalım, imiş had olsun diyor. Fakat o arkadaşlar diyor ki İstanbul'da 500 bin imiş hanesi var. E o zaman İstanbul'da da bir okul, böyle bir imiş hanede, böyle bir şart yok. Sadece mesleğimde imiş haneyi İstanbul'a gelmiş, imin öğrenmeye, imin Ve Kendisi bıraktıktan sonra bizim de burada. Dürüşhane ben de bir tünliğe yapmamız uygun olacak diye, hatta gittik bir hiyore de baktık yani şöyle bir güzel tünliğe koyalım diye Allah manevi makamını ana eylesin ben vevhat edeceğim zaman böyle başımda bekleşiyorlar senden geçmiş hani kona diyorlar ya, o halde yani şu sözleri söylemiş, ki öyle cevap etmiş. Hepsini isterim ya Rabbi helalim. Hepsinin isterim. Artık ne çamede pis etmesine yani mesela mihamandan han dilemle maşki bilendi de nasu şey hepsini isterim. Ya yani şunları şunları hangi selamları istesem de mesela tüm devletin hepsini isterim ya Rabbi demiş öyle cevap etmiş söyledi, en son anında ne teklifler olduysa Allah'tan ikram alarak kimsini izliyorum yarabbim. diye öyle söylemiş. Ama makamını ala etsin, bizi de sevdiği kullarının yolunda eylesin. Onun kitabının her sını, işte ben edeyim, mücâret saati yazdığı sayfasında 3. hadis Şerif'ten de devam ediyoruz. Bu Hadis-i Şerif'de Hz. Ayşe'ye Sıddık'a validemiz rivayet edilmiş. Hazreti Ayşe anamız çöp alimdir galiba. Yani çöp alimdir kimse. Hanın hanımların da nasıl alim olacağının misali. Şimdi bizim mücamiimiz ilk yapıntı o zaman ötebel geniş teşkilatı diyordu. Hocamızın zamanında hocamız hafifanın belli günlüğünde hanımlara ders koymuştu. Haftada bir gün dersin gelirlerdi ama başka zaman namaz kılmağı gelseler bile abdest alacak yer yok. Namaz kılacak ayrılır yer yok. Şuradan gelirecekler, şundan neredeyden çıkacaklar. Bu kadar da kılacaklar. Cemaat kalabalıksa aralarından geçecekler. İmmet isteseler cemaat çıktıktan sonra çıkmayacaklar. Olacak gibi değil. Tabi hemen biz tedbirler aldık, canını büyüttük, hanımlara yerler hazırladım. Şimdi hanımlar da dinliyorlar. Çünkü hanımların da İslam'ı öğrenmesi lazım. Hatta enzem. Çok mühim. Neden? Hanımlar ayrı bir alem. Erkekler ayrı bir alem. Biz erkeklere bir şeyler söylüyoruz. Hanımlara söyleyemezsek hanımlar bilgisiz kalır. Hanımlara da İslam'ın bilgilerinin gitmesi lazım. Hanımların da yani hanımlarımızın Kızlarımızın da Hazreti Ayşe Anamın gibi alim olması lazım. Ne Hazreti Ayşe varlığımız hem elinde çok bilenmiş, tıpta bile bilenmiş, tıpta da çok iyi bilenmiş, İslam bilmedi çok iyi bilenmiş, hem de kadınlar arasında. Fetvar vermek, senahiyetine sahip olacak kadar yükselen bir kimse. Sahabeden çok fetvar veren 2 kişi var, bir tanesi Hazreti Ayşe Arnaz. Yani en başlarda gelen isimlerden. O nirayet Allah şefaati ben edersin. <gülüyor> ne oluyor? Elinde imkanları varmış. Hizmetçisine demiş ki, al şunu bir tabak önce fakirliğinden gönder götürür, yesinler bu kalancıları. Ondan sonra şu tabağda falan gelinler, şu tabağda falan gelinler. Hepsini göndermeymiş, elindeki yiyecek, içecek imkanı gündür. Akşam o okumuş, okunmuş, oruçlamış meraçta kalmışlar. Hizmetçisi de oruçlu hizmetçisi dayanamamış artık. Yani susmuş sus, sus edildi ama dayanamamış. Demiş ki, ''Mubalık Valideniz'' demiş ki, ''Bir kadar da kendini ya'' Belki ana acibi için söylüyor yani, kendisi için değil de, e, ''Bir kadar da kendini ayırsadın, hepsini dağıttın, yani bak şimdi hem de oruçlusu, hem de iftar önce bir şey bırakmadın.'' O bir kuş demiş ki, ''Önceden sonra şeyden de yapardım.'' demiş ki, gelmedi.'' demiş. Kendisi aklına gelmiyor, başkasına iyilik yapıyor, başkasına da O işini akşama açacak şeyi bırakmıyor yanında. Biz hayır yapıyoruz. Allah razı olsun. Siz hayır yapıyorsunuz. Yakıyoruz ama benim için. Cudah dolu. Yüzdolabı dolu. Kidel dolu. Kese dolu. Cep dolu. Her şeyimiz var elhamdülillah da birazcık veriyordur. Hem de kötü tarafına, yemeyeceğimiz tarafına. Halbuki Kuran-ı Kerim'de veriliyor ki ''Ben, senayim, gül ve hittâ, tüm kütüldüm, matur, hittâ'l, canınızın sevdiği, fark etmedi ki takvalı mutsular olamazsınız. İyisiyle vereceksin, kötü Hadi şu kurtlu hennaları ayır, bunları kokaraya ver. Zaten çok ağabeyiz Fakara almasın, çok az yaptın, bu karara'ya veriyorsunuz. Yusmu yazsın, kendi yolunu. Yusmu, yusmu Şimdi, az önce Mali'den gelmiş olan Müslüman kardeşlerimizle konuşup dersi. Her önce oraya gelmeden önce. Mali, Batı Afrika'da, bu İslam ülkesi 99 Müslüman olan bir ülke, Herhalde 8-9 minamda nefesler varmış. İyi. Bir tek üniversiteye bulmuş. Bir tek üniversiteye Ne olacak? Cahil Bir tanısı söylemeyecek. %10, %60'lar, %90'da bir Müslüman olan bir müddetir, ilim diyar olması lazım Müslümanların diyarları, bir tek üniversite yokmuş. Yok. yok. acaba onlara yetenebilir miyiz, acaba onlara düz sağlayabilir miyiz? Sağlarız ama bir kişiye, iki kişi, üç, üç kişiye bakarız. Bakalım. Ben de teyzeyde dedim, işte bize gönderim, beş kişi, arkadaşlarımızla konuştuk. Tamam, onlar burada tutuyoruz, Ben de dedim ki, bu emiransiye kralı bize yakışar mıdır? Biz ağabeyiz. Biz altmış bir yolduk. Onların memleketinde bir tek üniversitesi biz de üniversitede bir sayışta mevruya şu anda. Satır tabanı sayısını bilmiyorum. Onların memleketinde bir fotoğraf çekmişler, baraj yapmışlar, araştırılmış değil. Denk. Yani küçük boyu su toplama duvarı. Ya bu çocuklar onun resimlerini çekmişler. Bizde onların hayalini sarıca kadar yüksek duvarlı barajlar var. 200, 50, 290 metre duvarı olan. Bu aramızda var. Ne nedir yani o da bizim uzaklıkları düşünmeli biliyor musunuz? Değerli kaç tane değerli kredisi yüksekliğinde duvar yakmışız, arkasında su bu Bizim de nefetimiz, tahta değil. Bizim de ne ünlendirip lazım. Kovidin biz korarız. Hoca var on tane ünlendirip sıkıldıklar arkadaşımız var, Udvanımız var. Önü tespitle, namazda, niyazda doşantımız, profesyonelimiz var. Elhamdülillah. Sıdakar ve tefandasını gideriz, kırarız, O kardeşlerimizi yetiştiririz. ama da memleketlerinde Efendim nasıl kuvvetleneceklerini, zenginleyeceklerini, nasıl rahat edeceklerini bilirler. Efendim bir şey su da şu açmış da, da o için, bir şey de bir şey yok ama adamlar nasıl ayağında bulan dağınbaşında dünyanın en zevkini iktisarını getiriyorlar. Bu bir program programlama, planlama, teşkilatlandırma meselesi dedik bir bakımlar. Bu da muhabbet meselesi dedik. Müslüman, severse, muhabbet ederse bunlar olabilir olması lazım. Biz kendimizi kurtardık. Ne yapacağız? Gelibat'ta dağıldı. Diğer günler, Cemile de, kılıfetle Osmanlı devleti Ali Yesevi, kime Her günümüze saçındı. Şunuz kendimiz kopardık, bir şili kocaman, tamam, brandalıdan, evrendimde, evrendim biz çıktı, Cemile'den falan, Cemile O Cemile Cemile tanımıyordu. O Cemile, o ne Müslüman kardeşimiz? Gayrı bir sonunda dünyanın neresinde herisi yalarsan onu kayırıyorlar, buluyorlar, kalkındırıyorlar. Düz yolu yapmamız lazım. Tabii Her şeyin temeli, ilim. Dünün de temeli ilim, dünyanın da temeli ilim. İlimle oluyor her şey. Onun için Hazreti Ayşe anadesi, وَبِيَ Teala, تَعَنَى اَنْهَا Nasıl böyle hanımların en alimlerinden numurundur Validemiz ise bizim kendi hanımlarımızın öyle olması lazım. Bizim de öyle adim olmanız lazım. Sizin de adim olmanız lazım. Ondan sonra da ihminimizi ödülamamız lazım. Biliyoruz Mani diye bir ülke var fakir. Biliyoruz Somali diye bir ülke var. Benişan. Biliyoruz efendim Çeşenistan var, Sancak var, Makedonya var, Bosna var, var, Türkmenistan var. Bir arkadaş orada üç sene kalmaya gitmiş Türkmenistan'a. Bakın yani neresinden haber gelirse İngiliz parçalandı. Türkmenistan'a üç sene çalışman yapmış. Kalkmış gitmiş, şimdi arkadaşı anlatıyor, üç sene çalışacağım. Ayda da üç bin dolar maaş vercekler kendisine. Para da var. Para da var. Tüm dolar kalkmış gitmiş, üç bin dolar vermiş diye düştü. Üç bin dolar bayağı bir para olacak değil. Yani çok azıyla yapabiliyormuş, geriye kalanı cebine kalarak bülütlerin üç gün kalmış demiş. Neden? Hayat şartları kontrolü yok. Ne baktım? Ben şimdi Türk insanı Türk insana mutlu isteyeceğim. Bunu ne yapayım? Insandan neymiş ya? Hacbe bize mi kardeşim sen? Arafakta Çadırda kalmadın mı, yüzde bir kadar mı, yalan yürülmedin mi, pozlara bulanmadın mı, hiç vermedin, yani iki günde, üç günde yanı dönüştü, iki günde dönmüş. Üç sene gidecek ki, günde gelmiş. Ne lanet ettin şimdiden? Ama anlaşılmıyor ki, Türkmenistan perişan Mali perişan Somali perişan Nerede Müslümanlar %90'da %20'ü ise canlı artmışlar emperyalıcısına perişan kaynaklı kısımlar dönmüşler almışlar şurası kaymağı e, kaymağını alırsa yemeğin tabi kalmış adam ölmez tabak konu bir zaman, etleri konu bir de zaman etleri şey yemeği, etlerini ser aldın o için bir şey var mı? Geliyor. Hadi bakalım işin yoksa uğraştık. Böyle yani yapmışlar. Nerede Petrol var? Alkışlar. Şuleler de araba var. Kuwait var. Bundan Güneşikala dönümdükleri var. Katar var, Bahreyn var. Neden? Petrol yol döndü. Oraları bölmüşler. Bölüm bölüm bölmüşler. Kendilerini almışlar. Öbür bölüm de bırakmışlar. Bir gün var. Bölüm aracı bir şey yok. Fakir. Bundan sonra bir öğlediler, bir fakirlik ayını cahil bırakmaya gayret etmişler. Bu eğitim dergisinde okumuştum. Fransa'da iki çeşit eğitim varmış. Bir kendileri için eğittim, iki müştennete eğittim. Kendileri en bedel işimleri öğretmeler kendilerine bir yerde on ittidai öğretimi yapıyorlar. Öğretiyor bildiğimde öyle ama şubili cepler kullanıyorlar mı her zaman yani biliriz deme. Ya şubili cepler tarife karıştı. Nüce var da şimdi. Şubili cepler kimse bilmiyor şimdi. tuşlara basıyor. Şu, şu hesabı, e, önündeki mi kaldı şimdi? Neden? Müslümanlık biz İnsana uyanmasın, tahsimde olmasın, memleketten sağlık çıkmasın. Uyutun iki çeşit. Bir için, üç güzel, hürmetli, bir de özilen para için orası kalan. 10 milyon, 21 yerde bir üniversite yok. Bu bizim vebalimizdir. Bizim üniversite kurmamız lazım. Gincol'ta üniversite kurmamız lazım, Birim öğretmemiz lazım, birim öğrenmemiz lazım Hanolumuza, çocuğumuza, taşımadımıza, köylümüze, şenirliğimize Bak bizim Doğu Anadolu'dan çöbanken birisi yetişiyor Anadolu'da kromüse olduğu icat yapıyor Okuttun mu onu? Dağdaki çöban adam olur Anadolu'yu anlattılar geçen Bana da şimdi bu günlerde ne hizmetse <gülüyor> Allah'ın hizmeti Allah okuyor, elhamdülillah şahşifin memnunin Tep bir dışından ediyor Anadolu'tan baş mülke efendi geldi O hep geldi Sancak'tan, Makadonya'dan Ve anlamadım, bütün bir ülke Sancak mazlum bir ülke Makadonya mazlum bir ülke Çeçenistan'dan misafirler geldi Çeçenistan baş mülkesi geldi, geçen hafta duruyor Bir e, tanışın Çok çalışmamız lazım Hem keseğimizi açmamız lazım Hem gözümüzü açmamız lazım Hem de devlete gelmemiz lazım Çölün rahmetli amca bunları super yapıyormuş, çölün amca böyle o çalışıyor, gitmişler gelmişler elinde ne yapıyoruz bilen demiş, şöyle çölün çetesiyle ne yapıyoruz bilen demiş, super yapıyorlar demiş ha bir tane yapıyor, bir tane yapıyor, bir demiş bana. Bilmem ne gibi koşacağımızda müfakının kardasını çapalasana bile bir şey yaratan ya demiş maksat ter yoksa gel müfakının kardasını hı, nedenler çapalamak, kroplamak, göndemek, neyse etmiş yani ha bak yapacağız spor yapalım sabah haber alıyorum telefoncılığında efendim aradık çiftlik kadınlar, çiftlik erkekler, kaburgacanız, sallanacağını, çevir başını duymamı bilen emelim, böyle bir yana bilen yerler, böyle bir yana bir katilin yarayacak bir şey yok. Yani biz bunları yine yiyoruz. Hatta o işi de bizimiz, super super yalan yapmış buallar. Spor hayır spor yap. Hayrat hoşbatanın, bu kadarının hizmetini yapmak Hayır atan yolsuz bir yere yol yap. bir yere kaldırım yap. Çamurlu bir yere köplak taşı, dök güzel. Çalık için al sana süper. çevir bacağını, kıvır bacağını, yere yap, sırt düşü yap. Ayağa kalk, bacaklarını gül. Hepsi mesafet, hepsi, hepsi müşteşçenlik. Hepsi seyirciyiz, şu kadına baksın diye dinler, öyle. Bir şey, Yani televizyonuna, efendim, nefsine hakim olan, olamayan insanları seyirci olarak kazanma numarası. Hepsi öyle. İnşallah bir televizyon şeye yaparsak, hiç öyle şey yapmayacaksın. Ve böyle ne gelsin televizyonunu? Allah beğensin. Allah beğensin. Evet, günah başarı olmaz. Tansiye, ilman, gayret edeceğiz, kadın artık çok çok çalışacağız ve çok güçlü onlar mağdur, dünya içerisinde onların imdadına koşacağız. Artık meydanlığa yoluyoruz. Artık Türkçe'ye davd ediyor. Türkçe büyüdü, huduktan davd ediyor. Ne yapacağız? Halil babanın maliye. Bir hayat mı yapacağız bu? Bir hayat somaliye gelecek, bir hayat söylenişten önce, bir hayat sanca anlatan önce, plan çalışacağız. Efendim, nasıl planlamalıyız siyasetli? Ne tür bir tür parayı alıyorum, çok önemli bir sosyolojik planlayıcım. Hiçbir sosyolojik Çocuk çocuğunu dövüşeceksiniz, inat işleyeceksiniz, Çünkü sen yetişkine geliyorsun kendini. Çocuğunuza göre de çalışacağız, kurtaracağız, asıl kurtaracağız, ne kurtaracağız? İnanç haline mi? Efendim, bir şey yapacağız, söyleyeceğiz, söyleyeceğiz, hizmet yapacağız. Allah hızası için çalışacağız. Şimdi ne denilmiş Hazreti Ayşe validemizin rivayet ettiği hadis-i şerifte Peygamberimiz, Zişanımız, Sergerimiz, Rehberimiz Başımızın Taci, Gönlümüzün Sultanı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle duyulmuş. ki, ''İmden rıfka mümmü'' Halim-selim olmak, yumuşak olmak gerekittir. Haa! Nasıl olacakmışız? Halil kendilerini etmişiz, gibi yapmışız? etmişiz. Körpüş delikleri tamam mı? Nasıl? Türklerin kendine mahsus ettik. Başka bir müdürler değil mi? Körpüş delikleri Türk lokumu. Nasıl şey oluyor? İyi bir şey Ne dişi kırar, ne değil, Enerji de kaçırır. Bir lokumu yurttum seni karşıya kadar götürür. Enerji katı yakın. Sakın arabanın manzında postoporundan kalkma. O zaman da şey oluyormuş. Motor dervak oluyormuş. Suikas oluyormuş yani motoru. İnsanın yanısı, insanın gibi olacağız. Tatlamız yokun yokum olduğu gibi, hırmızı olacak. O gibi olacağız. Önle rıfkan yiyelim yüzünü. Halim soğuk Diyor programlar efendim. Sonra, Nemin yani? Uğurlu demektir. Örekettir, uyurlu. Yani insanın kalın sevilmesi uyurttur. Örekettir. Karşısı ve inlen furka, şöbül. haşınlık da kaba sabalık, sivilik de o da övüksüzüktür. O da bereket sevdik de Nasıl Peygamber efendimiz gibi olacağız. Peygamber efendimizin bu hadisiyeti duyurduyuz gibi olacağız. Yumuşak olacağız. Safta, omuzlarımız yumuşak Kim kardeşim sen beğenme? En sıkışalım biraz daha. Saftanı sıkın bakmayın. Konuşuktan yumuşak konuşacağız. Yumuşak yumuşak konuşacağız. Şimdi bir aklına geldi. Mevcut'u ne anlatıyor? Mevcut'u çöllerde güzelken bakmış ki bir alçı bir ceylan yakalamış ceylan güzel güzel gözleri böyle öyle harika ceylan gibi derler ya kendisi de hatlar üzerinde böyle incecik boynu var, bacakları var falan ceylan çok güzel ceylan gibi derler filan Yanına yanaşmış demiş ki yumuşak yumuşak dedi ki sayıda yumuşak yumuşak gelmiş Mecmen aşık ya şeylere. aşık olan insanın hali hoş dedi işte böyle Onlu gitmiş demiş demiş ki Neymiş ki o zaman yumuşak yumuşak demiş yani bak neymiş Yakalamışsın buna ama bu hayvancağızı sallıverdi. O da dedi ki ne yapayım, benim geçimim bundan. Ben bunu sallarsam benim cemliniz yapılar, o aklına geldi. Yumuşak yumuşak dedi ki, sayya Geldi, alacağımın başına yumuşak yumuşak dedi, evet. Şuyumuz yumuşak ölçek, harbimiz yumuşak ölçek, omuzlarımız yumuşak ölçek, yumuşak yumuşak. Rıfkı <gülüyor> ile halim sedemiz, doğal, kıymadan münayimekle hareket edeceğiz. Yani münayimlik, münayimlik, münayimlik, berekettir. Haşimlik, sertlik de üyutsuzluktur, efendim, berekessizliktir. Haşim elbiyacız. İllallâ ta'ânâ, icâ erâd edeyim dediğin için hayran, en fela elehün vâdâ Allah bir onun ahalisine, onun insanlarına hayır istedim, bundan hayra ensinler. Ben bunları hayramazlar edeyim diye, hayır ve mirad zaman onlara e, dövülüp kapısını açar. Mufk, yani dünyanın ölmeyi isyan eder. Onların üzerine rüf kafasını edelim ütran Yani onları mülalık insanlar yapar. Şu ev halkı sevdi, onlar hayırlı olsunlar diye hayırını istedi mi? halim sevdi insanlar yapar. Halim, halim sevdi. Efendi, halim sevdi. Dürükanlı, halim sevdi. Kız, halim sevdi. Haa, Allah onları ünlü istemiş de, bu halim sevdiğinin rüfkı ütranı demiş. Baba haşim, kaşlar ölü sokarı, efendim hanım haşim, kavgaçı, cadenek, efendim erkek çocuk haşim, anaya babaya karşı gelir, yaktırmamız, kız çocuk haşim, çözdürmemez, başını ötmez, mantık giymez, efendim vesaire. Ha, Allah Teala'nın bu önün hayalını müradetmemiş bir bir bela olarak bunları haşim insanlar sert. Sert insanlar yapmış, siniri insanlar yapmış. وَإِنَّ مَرْكَ لَنْذِكُمْ كُشَيْهُ عِنْ اِنْ اِنَّ زَانَهُ وَرِفْقُ بَا تَعْلِينَ مُشَقْبُ بَا تَعَلِينَ حَلٍ سَلِينَ içinde olursa nereye gelirse orayı cümmetlendirir, süsler olup. Rıfkın geldiği yer süslenir. وَإِنَّ مَرْكَ لَنْ نِنْ اِنْ اِنْ اِنْ Orayı darbak eder. Yoksa yapalım. Yoksa olur burası için. Fena eder öyle. Kötü Demek ki, iyi günlerden 4 tanesini Efendimiz bize dolan etmiş oldu. Keşkeşle, mülkü takviye eden cümlelerle. Nasıl insan olacağız? Halim seni yumuşak yumuşak olacağız. Çok yakın olacağız. Bir şey yapacağız, tatlı olacağız, kızmayacağız, sinirler yapacağız. Ben sinirler yapacağım şahsım. Allah kutlasın. Peygamber Efendimiz ödülüsü geldi, nasihat Ya Resulallah, bana vesihet et, nasihat edin. En zaten Peygamber Efendimiz kısaca, bana vesihet etmişsin, mesela daha kayda edin, bir daha et. Hiçbir şey Kusura arasında bir daha koydum, yatağıda defa yatağıda dedi. Kızmıyor, sinirlenme, sinirli Yani nasıl oluyoruz? Kanınçalında, hani bir şok ol. Ben şimdi kızıyorum, kendimi söyledim. Şimdi ben kendime istediğim taraf Kimse ben olmaz çünkü kendime çatıyorum. Sine çatsam danılırsınız. Koca dersiniz bana çattı biraz bir pazar vermeyeyim de <gülüyor> gözüm. Gözüm ciddi dersiniz Tamam kendime çatıyorum. Ben sinemiyim. Ne yapacağım? Sevinliceğim kendim. Kadir Şerif'te peygamber anladınız. Sinirli olmayın diyor. Yumuşak olun diyor. Tanım serin olun diyor. Tatlı olun diyor. Hatta komşu yaptım nazara Bizim bir kamçıya kurmaya karar verdim, filmlerde görüyorum, böyle bizim kamçı var Edaştaki köylerinde görüyorum Hatta adam önünde kamçı alıyor Çırak kutu atıyor Adamın önündeki tabancaya, tüfeğe dolanıyor Çıkmıyor, usta kullanıyor İmriniyorum ben, ben böyle bir kamçı olsun Ben de çırak yapayım Bunu maksadın bazılarını da böğmek Kamçı lazım bazılarına, sopağız geliyor Sırtını açtıracağım İçini iki elinden tutturacağım, sırtı çıkacak ve açacağım kamçıya. Kamçılacak. olacak. Neden? Kırmızı olacak. Yemek'i kazımlarım yazmış. Tamam, kamçılanmazdı işte. Siparişi tuttum. Kamçı siparişi yakın. Bakın burada yumuşak olacağız. Tamam. Haşim olmayacağız. Biz böyle yapalım. yumuşak olursak, takvi olursa, o zaman herkes İslam'ı sever, İslam'a gelir. Nisiyat olursak Herkes Yalnızlığınlık değil mi? Aman aman Kaçar bana hani. yani, sessizce savaşır Hiçbir şey demez ama Korkar, ilten savaşır Bizim alt Ankara'da bir konuşu vardı Hadi camiye gidelim Camiye mi? Namazlık değil Hadi gel gidelim Yok hocam benim ben geldim ben ne malzim diyeceğim daha. Hala bir yani benim malzimlerim olmadın mi? Allah'ım vermesin bir şey olmadın mi? Yok gelmeyin. Evet. Bilmiyorum. Evet. Bir kere geldim Hacı beni pişman etti geldim. Camiye geldiğine pişman etmişler. Şimdi bu herhalde Acemi çayda da için geldi sakta duruşu acemi. Hacı oğlan öyle yaptı. Hop böyle yaptı. Şimdi bunlar ne bile. Ondan sonra oturdu. Kenarda acı böyle olacak, parmak böyle olacak. Şimdi benim sağ baş parmağım arızalı hasta. Sağ baş parmağım gitmek lazım. Ayak baş parmağını oturduğunuz zaman gitmek lazım. Onu gitmeyordum hızla. Kıvırdakta, ağrımda var, kaslar, normal duruyor ayağım. Hemen Hacı Oğlan'ın geliştiği yerde dedi ki hocam ayağımın gitmiyorsun, parmağımın gitmiyorsun. Kusura bakma var da ondan falan dedim. Hani direkt böyle hemen ayağını düşecektim, parmağını ben şöyle yapacaktım, yemeğinin altına elini bağlayacaktım, elini şöyle kaldım, öyle bunlar bilmem ne onu diyor hacı babalar kınışan ettiği gibi, diyecek mihattı diye, mahvettim diyor. Bir kez şey yanına gelmiş, mahvettim Nasıl olacak? Orada olmayacak. Sevdirileceğiz, inşaat olacağız. Ben üstü müdvâdın oraya gelmiş, saçları Allah'a namaz kılıyor, gözlerinden yaşlar akıyor. Çok huzurlu bir kılıyor. Ondan hacı babalar kılıyor, şimdi saçlarına bak. Hmm. Tamam. Ama işte bak, namazda bir yer kılıyor. Sen şimdi bak, camiye gelmiş, kuşu içinde namaz kılıyor, bırak şunu. Saçını görme şimdi. Saçının tarafını senin istediğin gibi değil, tamam. Ama bunu görmüştüm. Namaz kılığına, elhamdülillah, bak genç, deri kaldı. Ne derdi, elhamdülillah, namaz kılıyordu. Yani iyi tarafı gider, yumuşak Evet. Biz güzel öğrendik, yıkık. Yani yumuşaklık, mülayimlik, kırmama. Şimdi bir arkadaş vardı, bana. Ben hocam filancı yerde çalışıyorum. Arkadaşlarla ters düştüm. Efendim, Nazım, e, Şahit. Şahit, yumuşak ol. Yumuşak ol, donanmışım, ilim Öğrün parıcına çalıştığı ürün tarafta sertmiş, o da O da bunu sertliğinden kızdırmış veya uyumlu gibi oldu. sağlayamıyorum diyor Tatiye. Sağlık oldu şimdi, yumuşak oldu, yumuşak oldum ve uyum tam İki siyat tabakanın arasına köyler kullanılıyor, neden köyler yumuşak da sağlıyor. Yukarı nasıl takılıyor, personel takıyor mı demek? şey uyum sağlıyor. İnsan bedenine uyum sağlar. Serpi, serpi uyum sağlamaz. Yeterli, vana, bir bir kon Vana olmuyor, su kaçıyor. Neden? Kon serptiğinde, bir şey olmaz. Yeni İşi hallediyor, sertlik işlemi program çıkartıyor, masaya çıkartıyor, bozuyor. Onun için uçak için öğrendik inşa. İnşaallah bundan sonra hepimiz güzel huylu olmalı ve İkinci hadisi şöyle. Sayfanın gördüğünde çiçeği oluyordu. إن ربك إن ربك من المكان يعطوه تاني إن يعطوه كما صلى مره هنا إن لم يقم مره Ahadül Hamdül'den, bir müzümden, bir müzüden, bir hatü'den, hatü'den muayyed edilmiş bir hadisi şöyle: Abdullah ibn Amr ibn Aas bediyyallah'dan muayyed edilmiş. Peygamberimiz diyor ki: "Yukarı, yukarı aslında köşe direkt demek. Evet. Efendim, bu da ki bütün." Kabe'nin Hacer-i Esvet konulmuş olan yeri demek. Hacer-i Esvet. Yani Hacer-i Esvet kastediliyor. Ne makam? Makamdan maksat da makami İbrahim. İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi binyar ederken bir taş kullanmış, üstüne basarak iskele giriyor. İnşaatı onunla yapmış, onun adına makam. Makam, kâdenin kapısının son tarafında. Kâdenin kapısına doğru geldim, kâdenin kapısı ışıklıdır. Yani şu canın üstü gibi ışıklıdır. Kâdenin kapısı o yani yukarıda aşağıda değil. Ancak işine insan ömrüne kadar Elini kaldırdığı bir adamın daha yukarıdır kapısı. Ve Kabe'nin kapısına geldiği zaman sol köşe Hacer'e resmet diyor. Hacer'e resmet orada. Sağ tarafta, de, biraz sağ de makamı İbrahim vardır. İbrahim Aleyhisselam'ın üstüne basıp da Kabe'yi hüna etmekte kullandığı Mubarek Kaş. Ruhm makam diyor, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ben dinliyorsam. Cennetin yakıtlarından iki yakıttır. Yani kıymetli yakıt taşı cennet yakıtlarındandır. Hacer Esret de, bakan ve unyalim olarak kullanılan taşı. Allah salihallahu nehrim. Allah annemle cennet yaşa eyle. Bu iki şeyin taşı taşı mallarını şanla getir. Memleket karanlık. Elbette velim eğer memleket almazsa kaderimi seçti ve ata amadele mesleği Doğu ile Batı'nın arasını ışıl ışıl parladır, ayrı batır. Bundan doğru cennettir hac için aygındadır. Buu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den habicem. Kendisi bu kıymetli Hacerü'l-Esved'e dokunmak sever. Hacerü'l-Esved ahirette kendisine istilam eden, kendisine eğilen, kendisine selam veren, kendisine öpen kimseler için şahit olacaktır. Ya Rabbi, bu hacı özründe de geldi. Seni hatırlayıp bana emanet sundu. Bana Mevlaktan selam verdi istila mevdi, şahidin yor şahidi gelecek. Her kaderinde hacere esledi istila mevdi mi şahidi gelecek. Hadisler var burada, onun için önemli bir taş ve insan hacere eslete evini sürdüğü zaman. Veyahut yani uzaktan İslam'da bu zaman İslam'a zaman Allah diye Allahu u Teala ile misafaha yapmış demektir diye fedağlar. Yani söz vermiş oluyor. Veya Rabbi ben sana bundan sonra İslam'ın mutluluğunu geleceğim. Mutluluğunu, kusufi yapacağım, söz veriyorum demiş oluyor. Çok mümkün. Allah bizi böyle söylüyor ve böyle sözünden, cihanlardan, günahlara, dalanlardan eylemesin. Onun yani için, ben çocukluğunu haber ettim, insan arkasından artık silenleri iyice tutmalı, iyice kendisini kontrol altına almalı, ködülüklerden korona dikkat etmeli. Hacı Reisvet'in kıymetinde olduğunu çok hadisler var. Makam-ı İbrahim'in kıymetinde olduğunu çok hadis içerikler var. Makam-ı İbrahim eskiden Kabe'nin duvarı yorumlarmış. Sonra biraz geriye almışlar. Kavak yağını ölçülüyor. Şimdi. şimdi biraz arkadan bir camdan mahvaza içindedir. O Makam-ı İbrahim'in olduğu yerde namaz kılmak da çok sevaktır. Yani Kabe'nin kapısından karşı orta yerinde, orada geride biraz namaz kılmak çok sevaktır. Kavaktan sonraki yorum vâşık olan tavah namazını eğer durum mücahitse orada kılmak iyidir. Durum mücahit ise orada kılmamak iyidir. Çünkü yüzdühanlı yüzdühanlı olduğu zaman tavah edenleri engeller o da o dilan sana daha sevaktir. Orada kılacağım diye halka eza ceva vermek dilaktır Bunu bilmek lazım. Çünkü, Hadis-i görüyoruz herhalde Burada kalacak Bir idümce bir hadis Okuyacağım Hadis-i şerif. Bu da Ahnevi Tehandel'de, Müslüm'de, Ebedar'de, Tevhid'de, Nehser'de, İbn-i Nacer'de Var Öbür tüfeği Efendim hüseyhi tümlü yüseyfi ternilik olarak gelmiş bu şey şöyle انجflight لا حضر hatta yekluyma ayrılık آyâti ا clim化 ا warned اکج layered تُجان وطوره الشمس Hususim, ve selâfetü hususun خasben bul ve hâsben ve خasben bî ceziretül bil arab ve nihûzül isâ isâb-l-abiyyâ ve fethi ve ucûze ve ma'zûz ve adem nasa ilal-mâhşer tegûdül ahun hayfi ve tegûdül ahem hayfi Allah'ın Resulullah ve makam ol, Şu on en, emare, on en, işaret, on olay olmadıkça el kıyamet kopması. Kıyamet bir on olay olduktan sonra okuracak, diyor Peygamber Efendimiz. Bunları dinliyor, birisi dükkan, yani duman. İkincisi dağatı, yani darlatul arz. Üçüncüsü beccan, yani beccan'ın çıkması. Dördüncüsü türü işçensinin mağribi ha, güneşin doğdan değil de kapıdan doğması. Beşincisi, efendim, üç tane Yerel olayı olacak. Birisi başlıkta, beş. birisi manıkta ve batada, altta, birisi Cezayirli e Arap'ta ya yani Arap yorumu deseler yedi müdahalelerimiz. Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'ın yerinde olması sekiz. Fakat yedi yolumuz yok, yedi açılıp, mevcut ve mevcutun yolda Ve nar'ın tehniki münka ve adem Adem ülkesinin derinliğinden bir ateşini çıkıp hem insanları mahşere doğru seyret etmesi olur. Onlarla beraber erhemdın nerede gecelerlerse onlarla beraber geceliyor. Nerede gücülerlerse oradan gündüzlüyor insanlar önüne kadar katılmak ve onun elan et, onun bu geçe kıyamet kopmaz. Şimdi bu taraf kardeşlerim, şunu biliyorsunuz, biz de açıkça söyleyelim, bu dünya daha değil, bu dünya bu hali cene kalmayacak, bu dünya bozulacak, kıyamet kopacak. Bu Allah'ın Gelmiş olduğu bir haber. Peygamberler bunu söylemişler, bizden özellikle peygamberler de söylemiş, Peygamberimizden özellikle peygamberler de bunu beyan etmişler. Yahudiler de biliyor, Hristiyanlar da biliyor, Müslümanlar da bulunuyor, dedikler de bulunuyor, duymantinler de dinliyor, de bulunuyor. Kıyamet konucu. var. Geçen gün bu laste de okudum. Bu <gülüyor> Katoliklerden dedi, Amerika'da şok kıyamet olacak diye. Çünkü kitaptan işte Şu alamet şöyle şöyle olursa o gün kıyamet olacak diye o alametle gelmişler. Kimseler'in bahçelerinde böyle tedreip sesleşmişler. Başına intikal etmiş bu haberden. O şeyin Efendim, haber o zaman yani. Onlar da kopuyorlar yani, böyle kıyamet Onlar da biliyor bu şeyi. Kıyamet kopacağını biliyorlar. Ne zaman kopacak? Peygamber Efendimiz ki, bana yakın. Tabi, dünyanın yaşı, yaşına göre Peygamber Efendimiz ahir zaman Peygamberi. Zaten ondan sonra Peygamberler, Peygamberimize yakın dedi. Yani, bir işte şey ondan sonra demek Ama ne zaman? o da müdür. Alametleri var, işaretleri var, efendim, belirtileri var. Ama zamanı kesin olarak o müdür. Herkesin heyecanla döklediği, korktuğu bir olay. Türkiye'de de, Türkiye dışında da bu işin meraklıları var. Zaman zaman haberler çıkar, kıyamet alametleri hakkında bir takım böyle heyecanlandırıcı haberler yayılır. Amerika'da veriyor bunların. Bakıyorsun bu haberle geliyor Hesed-i Şah indi. Hmm. Jesus is coming. Hz. bir hocam, şey, bir şey alıyor, ben de öyle. geldi, indi diye böyle haberler. Yani bunları, bundan duyanlar da hocamlar. Türkiye'de, aa Amerika'da böyle bir haber var, herkes bir Çünkü, kıyamet ne zaman kovulacak diye, var bu işi. Yani hadisler var, bu hadislerin toplandığı kitaplar var, onları okuyan insanlar heyecanlanıyor. Heyecanlanmakta mümkündü, belki sizce heyecanlanmıyorsunuz, bende heyecanlanmıyor. Yani heyecanlanacak bir şey değil, bu şeyi dikkate alınıyor bu arkadaşlar, bu vatandaşlar, bu efendim. E diyelim artık Demi Adem'den kardeşlerimiz, Peygamber Efendimiz buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem, bir insan öldüğünü onun kıyameti kopmuştur. İnsanın elini, kendisinin kıyametidir. Dünyanın kıyametinden aklına bir şey yok. Niki? O ölünce onun kıyameti koptu. Üçler bilmek bu düşünmüyor. Ölüm ne kadar yakın Çok yakın. Ne zaman önce? Şimdi ne? bu yazın kaç yaşında, belki bugün, belki yarın belki yarından da yakın, bilmiyoruz ama ölür herkesin başında. Bakarsın bir tarafı kazası olur, ölüyor musun? Ölün insanın özel kıyameti diyor. Milletleri bilmiyor bilmiyorsun. Işte. bilmiyor da, buna göre kendisi ayarlanmıyor. Büyük küre kıyamet alametlerinden heyecanlanıyor da, ölümden heyecanlanmıyor. Hayır, ölüm kendisi doğuşunda. Azrail ne zaman gelecek? Beni bir ya iyi oluyor, ben bir işaret, sinyal geliyor sana. Öyle diyorsun bir Bak, ona Şimdi kurtulduğun paçayı tutardın ama bir dakika <gülüyor> Onun için kıyamet evanetleriyle ilgili konularda çok heyecanlanıyorlar ve bunların tabi zamanıyla ilgili, tarihiyle ilgili çeşitli heyecanlı konuşmalar yapılıyor. Evet, bugün bir hadis çabuklarda efendim duhan çıkacak. Duhan, duhan Bir duhan çıkacak, efendim kıyamete yakın onu koklayan hükmüler ne yapacaklar? Dolu mutluluktan meselesi var. İkincisi, daha pek çok, az çıkacak. Yani yerden bir mahluk çıkacak, neki mütelemeden çıkacak. Safa köpesinin olduğu yerden çıkacak. Bir mahluk çıkacak, Ve, o insanlara hitapta bulacak, konuşacak. Ahide ahrejna li ahmü darbetül ahmü tükellümuhun ennen nase kâne bi ayaatina la Mektil fayetlerinde yav, o hem de konuşacak. Bunu bir ah. darbe, yürüyen, hareket eden Bu canlı demek, darbetül ahmü, yerden böyle bir canlı çıkacak Bu kıyamet alanlık, mektedendir. Şeyden çıkacak, safadan. Sabahat edesine, ben öyle şey ederim. Sonra Boccan çıkacak. Boccan bir gece kör olacak. Anında harca kafir yazacak ama minyar ödeyecek onun. Yani bu kafirdir diye yazacak. Efendim Cennete ölecek, cehennene ölecek ama cehennem diye gösterdiği aslında getiren, cenneti ölecek olan cennet diye aslında insanların cehennene öleceklerine sebep olan şeyler. Efendim yani kafir gösterecek olayları insanlara, sattıracak, ölüleri diriltecek, bak diriltiyor, ben sizin Rabbimizin bizim insanları kandırmak çalışacak, müminyel diyecekler, ha, sen geçeceksin, kafirsin, bizim Rabbimiz Allah tutacak, müminyel kanmayacak. Böyle bir şey. Teccar çıkacak. Küçükten de duyanız bunu rahmetli annem anlatırdı, teccar sokaklarda çalgı da dönüşecekti. Ne olmuş çalgı diyor, camları çıkanların döngüleri çıkacak. Ne ee, camlarda donup kalacaklar, yapışık kalacaklar diye anlatırdı, ödünüz patlardı. Sokaktan bir çalgı sesi duyacak, camı çıkmaktan kalkardı. Ödünüz patlardı. Yani heyecan görücü bir olay olacak, çıkacak. Enkardan evre 30 kadar enkâr görecek diye de başka hadisler var. Yani işler biraz esrarında Sonra kıyacık atıdan doğacak. 3 gün batıdan baktıktan sonra güneş doğmayacak. Üstücükte atış gün güneş dolayacak mı, doğacak mı diye bekleyecek sonra 3 gün doğudan doğmayacak, yasadan güneş doğacak. Tabii bu ne demek? Bu dünyanın üstlendiği 180 derece dönmesi gerekiyor. Kucur olacak dünya, çok derece dönüş olur. Kuzun kutlu bunal kutlu başka bir dönmez. Kuzun kutlu bunal kutlu nasıl gelir? Mükletisli kanun vermenlere kuzun kutlu e, kutup Döndürün, odanın güney kutupları. Demek ki götten büyük bir cisim geçecek de, edecek, nasıl olacaksa, eksihan bir döndürün, eğer bir sefer bakıdan. Bu içinde böyle bir şey olacak anlaşılan, ben öyle sözüm diyelim. Ondan sonra, dünya dönmesine devam ediyor, bu sefer bakıdan Hatta söylüyorlar, yarın sıra bak bu üç gün Namazı düşünüyor, namazı, yani en heyecanlı olayda bile namazı düşünüyor sahabe-i O zaman ne yapacağız? Kıyasen kılarsınız diyorlar. Eğer kez nasıl kılıyordun? Önçte kılıyordun. Üçte kılıyordun, beşte kılıyordun. kılıyordun. İşte ona kıyasen kılacaksın. Buradan alimlerimiz kaydı çıkartmıyor. Bu hadis yokken diyorlar ki, Kuzuklukluğunda insan, Güneşte bakıyor bakmıyor. Altaya gidiyor ve altaya gidecek. Nasıl namaz kılacak? Kıyarsan kılacak. Peygamber Efendimiz bu kıyarışında tutan zon hadis Namazı kıyarsan kıl. Neyi diye Kalbini Oradan çıkartıyorlar. Konusun batıdan çıkma olacak. Sonra yere batma olacağın olacak. Sonra bir şeyler yere batacak, batıda bir şeyler yere, yere batacak, batıcak. Arapistan'da bir şeyler yere batıcak. İsa Aleyhisselam olacak. Domu di öldürecek. Haşu parçalayacak. Peygamber adamınıza e tabi olacak. Bu adamın namaz olacak. Yani Müslüman olarak, İslam'da belirginmiş olarak İsa Aleyhisselam. Tabii Müslümanlar İsa Aleyhisselam olacak bekliyorlar ama. Kendilerine hafruzluyunu bilemiyorlar misal-i selam. Siz haşa takıyorsunuz diye onlar cezalandıracak onu bilemiyorlar. Onlar sanıyorlar ki siz onların tarafından olacak biz de Müslümanlar mı Öyle düşünüyorlar. Müslümanlarla bir olacak diye peynirlerle sizin haberiniz yok cihazı. Kış sapaşı, deniz sapaşı, yaz sapaşı, efendim, kaya sapaşı, hemimler, kay sapaşı, efendim, dolan kaba sapaşı, sapa da Ama Hristiyanlar, Müslümanlar da anne yolda çalışmayacağız ve ya, halimleri hazırlamayacağız Milan baş, meclis başkanı bir iki seneye kadar. Ege'de halk çıkabilir. Ona göre de hazırlanıyor. Almanya'da silah veriyor. Seni hazırlamıyor. Sen Ege'de plaj yapıyorsun, mikrofon yapıyorsun o şey yapıyor, halde hazırlanıyor. Hemen halk çıkması ilk işleri her yerden saldırma konur. saldırı olan şeyin Türkiye'nin istikrarı bozulsun, cüzdanı bozulsun diye kurt dolanacak oğul siltiği için Türkiye'nin zayıflaması dokunulur. Onun için şu neymiş o ki? Kanşıfır Neden? Önerikim başarılmasına sebep olur. Şu anı kırk insanlardayız. haberleri? Heisliyanlar harbi hazırlamıyor. Neyce ondan? Niyeyice bir şey oluyor? Amerikan'ın ölçüsü, toprağın ölçüsü, toprağın ölçüsü, toprağın ölçü, toprağın ölçü, neymiş olu, neymiş olu, bir Şey, Mavim, o söylüyordu. O zaman dergilerden tavsiyeler diyordu. De, ne bileyim, sizin de sizlere yolluyorum diye teklif ediyordu. Sen susma demiş. mi basacaksın? yazalım da siz okumayın. Hesabı sizde Ben Ben yazdım mı? Yazdım. Siz okuyacaksınız, geronomi yapacaksınız. Şunu şöyle bütün dergileri açacaksınız. Düşman halde hazırlanıyor, kendinden Neden? Zülf Yönül demiş ki, hazır ol, eğer istersen sunursa da. Sus O zaman halde O zaman düşman saldıramaz. Bütün İslam ülkeleri fakir. Bütün İslam ülkeleri tekniği bakımından üzeri, bütün İslam silah bakımından bütün İslam düşünenlerin hepsi atom bombası yoktu. Çin? Çünkü İslam'da atom atlattı. Bu Yemimiz var. Füzakın yok, kuyutu silahı Ermeni buradan bir bomba atıyor, atıyor, atıyor, yoruluk bir yerleştirdikleri Şuradaki yerleştirdikleri çıkıyor, gidiyor, isna ettiriliyor Bomba'nın kuvvetini Bomba'nın ardından Amerika'dan alıyor e, nasıl geçiyor, Türkler, kontrol açıyorlar Ermenler'in besinleri Adana'dan, kontrol açıyorlar, hava koltuğunu Ermeni sarı uçaklar diyor, Azerin'in Boşlar diyor, ama somalar diyor. Fransada Ermeni var, Amerika da Ermeni var. Ömer taraftarlarını koruyor. Sen taraftarını korumuyorsun. Sen ne çok isteniyor sensin, ne az edeceğin koruyorsun, ne çok koruyorsun, ne az istersen koruyorsun. Ne, sen koruyorsun. ne, ne de öyle seviyor, ne de öyle seni seviyor. Özlem istedim, başlangıç seni, seni Biz Peki öyle mi? Çok bilinmiyor. Keşke düşüneceksin. Özmek istiyor. Ben seni öldüm. Türkmen. Kırkız, kata. Ben katarım diyor, Türk değilim diyor. Bir Düşman şey yapıyor. Dağıtmış, gardı dağıtmış. Senin de haberi Öbür tarafın da haberi Düşman herhalde hazırlanıyor. Onu bineceksin, sen de hazır olacaksın. E, Nasıl şey olacak? Montal tabancası da olmaz Sen de hazırlanacaksın. Geleceksin paşaya. Paşa seni akraba, selam diyeceksin O kız artık sana, selam, silah edin de Selam-ı aleyküm öğretmez Silah diyeceksin Bak paşam diyeceksin, atamı yapın diyeceksin, bir şey yapın bir şey yapın, silahlarını diyeceksin Bırakalım şu dükkü, teyitli sefayı Biraz emniyetinizi sağlayalım diyeceksin Ha ben nasıl yapacak yakında Tamam, misali selam inecek, bizim tarafımızdan inecek Peygamberimizin şerafı da buydu diyecek Kur'an'a uygulayacak. Meclis ve meclis çıkacak. Meclis ve meclis çıkacak, her tarafı istila edecek, suları kıyacak. Müthiş bir bela. Sonra onlara Allah bir şey verecek, hastalık, hepsi kılınacak. Yoksa kimse başarılamayacaklar. İnsanlar sıkıştıracak. Meclis ve meclis. Şimdiden bu, bilmiyoruz. musun? Bir buçuk meclis var. De, Şimdi bu şimdiden, Şimdi Ne düşüyor? Ne Amerika, ne bu başka ülke. Doğuca kayıyor. Ne ülkesi var? Kazakistan. Kazakistan'ın içinde ne budu var? Bir milyon geçiyormuş Kazakistan'a ama Kazakistan bir şey yapamıyormuş. Yaş var, Bir milyon Çin'de geçiyormuş Kazakistan'a, Şöyle de olur, Mehir, hikâhsla minat gücü yoktu, üzülmüş, Kazakistan'dan da bir projesi Bunlar taze bunlar deseler mi yoktur, bunlar, tülde var. Tazesi bizde bulmuş, bizi izlemeye devam edin. Bu geçiyormuş, Öğrenmek de kolaymış, veriyormuş parasını, mücah için yorulduğu muhür mücret filan olan bir şey olmuş, ön tutmak kolaymış. E, ne oldu? Kazakistan olduk şimdi. Öğreniyor <gülüyor> da kızlarla da. Yusuf'unlar duramıyor bir şeyimde, budurlar biraz değişmiş, değişikmiş. Anlatıyorlar genelinden, oradan yoranlar anlatıyorlar. Yani niye olmaktan? İşte Amerika yeteneği alınmasın diyor, o da hangi başarı sağlayamadı? Hindistan'ı biraz güçlendirmeye çalışıyor. Şöyle kıydan yandan çalışıyor ama ne olmuştu? Yüzüşmencik çıkıyor. Çin'de mi yok, bilmem ne oluyor Şimdi de mi yok tahmin Sonra adamdan bir ateş çıkacak, İnsanları ön yakata duruyor. Dayaklıyor. Dayakmış, gardı dağın dayakmış, senin daha dönmeyecek, öbür tarafın daha dönmeyecek. Düşman halini hazırlamak. Onu bileceksin, sen de hazırlayacaksın. Ne diyoruz? Mantar tabancası da şey. Sen de Geleceksin paşaya, paşa senin akrana, Selamü diyeceksin, o kızlar da bir selam, kinah edin kabul etmez. Kinah diyeceksin, bak taşan diyeceksin, bunlar hazırlanıyor mu? yapın diyeceksin, bir şey yapın. Şey yapın, silahlar yapmamıştır diyeceksin? Bırakalım şu lüksüz, keyifin sefayı, biraz sağlayalım diyeceksin. Hı, sen de. Sen de tamam. İsa Aleyküm bizim tarafımızdan diyecek. Evet. O zamanlarımızın şeriatı diyecek. Kur'an indirecek. Mecid ve mecid çilecek. Mecid ve mecid çilecek. Her tarafı istila edecek, suları kıyacak. Müthiş bir beba. Sonra onlar Allah bir şey verecek, hastalık, hepsi kırılacak. Yoksa kimse baş de şey edemeyecekler. İnsanları sıkıştıracak. Mecid ve mecid. Şimdiden midir? Bilmiyoruz. Mecid uyan nüfusu şimdi dönüşünde. bir şey onardır. Şimdi devam Ne düşüyor? Amerika Amarita ne bu başka bir şey? Turca Kalyo. Ne var? Kazakistan. Kazakistan'ın kim ne var? geçiyormuş şimdi Kazakistan'a, onu Kazakistan bir şey yapamıyormuş. Başka o duklar. Bir milyon geçiyormuş Kazakistan'a, şöyle uygulaymış, Neşir, nikahla muvaffakiyetli. Çünkü neşir, Kazakistan'dan geldi. Bunlar tarzı mıydı? Bunlar da siyasiydi. bizde var. Tarzısi bizde var. Bir ülkede var mı? Bir ülkede kişi yaşıyormuş, de kolaymış, veriyormuş arasını, nikah, nişan yaralı mıydı? Nişan yaralı mıydı? Bu kadar mıydı? Bu kolaymış. O yani ne oldu? Kazakistan oldu, şimdi da oldu bizlerle de. Bu da tayland nasıl değişti, Ama anlatıyorlar. Ne biliyor İşte Amerika, Rusya'nın olmaması diyor, onda her biri başını sarmıyor. Şimdi insanı biraz çalışıyor. Şöyle kıydan bir yandan çalışıyor ama ne olmuştu? Işte? Möcretmeyi hiç çilecek. Çinle dedi, ne dedi, bilmiyoruz. Sununu buluplar mı ne Sonra adamdan bir ateş çıkacak, insanları önüne katıp koyun güzerliği gibi götürüyor. Allah'ın ben de tutursa başlarında ne dolayın hareketi denlerse arkasından hareket geçecek. Böyle kıyamet alametleri olacak, ondan sonra kıyamet kopacak. Bunlar olmadan kıyamet kopmaz diyor. Allah-u Teala Hazretleri, bizi mukti, hıncırlı, ibadetli, güzel bir öbür sürüdüye muhabbet etsin. Başımıza da musibetler, dolarlar Efendim, Rıza'sa uygun harita beden kullar, nasip eylesin. Bir hadis-i şerifte bildiğim ki kıyamet insanların en kötülerin başına patlayacak. Neden? İler olacak. Duhan çıkacak, iyiler olacak. İyi insanlar olacak artık. Ondan sonra kıyametin belaları kötü insanların başına yağacak. Allah bizden uzak eylesin. Biz iyi Müslüman olırsak uzağa gider. Biz bozulursak yakın gelir. Elastik'i. Kıyametin gelmesi elastik'idir. Millet bozulursa kıyamet çok kolay. Millet abid, sahip, salim ibadet ediyor, olursa böyle bunlar Allah bizi bu barış dostluğu sevgi, bunlardan temasın, bu Allah hepimizi dünya ve ahiretin her türlü tekliflerden koruyun, hepimizi cemet ile cemal ile işareteylesin, hem dünyada hem ahirette azirliğe bakmaya laylasın. Daha sonra işlerimiz ne كان الله تشريك لك